Yaşar Nuri e, diyordu ya bana işte efendim hadi benim diyor çok takva de, belki değilim köye atıyor yani bana diyor konuşuyor diyor Hüseyin Atay'a da konuşuyor ya diyor Hüseyin Atay diyor sahibi tertiptir hiç namazı kaza yok Hüseyin Atay dediği belki doksan yaşta gelmiştir. Mu'tezilenin imamı Ankara'da bütün Mu'tezile'yi ilahiyata sokan hepsi o kader inkar ettiren. Sahibi tertip ne demek hiç namaz kazası yok sahibi tertip olsa ne olur sahibi iman değil.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 Onunca alimlerden de maksat ilmiyle amel eden alimler